Onlara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter dediler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalardı mı?